to tell me when will you come. But my mother, my mother, to tell me when will you come.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 Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Mamer ben canlı olarak sizlerle birlikteyim. Çoğunlukla olduğu gibi açıkladığımda 94.9'da sizlerle birlikteyim. Daha doğrusu birlikteyiz. Geçen hafta söylediğim gibi bir misafirim var, bir konuğum var bugün. VOVA topluluğunun Türkiye'de ve belki de dünyada ilk kez hemşince sözlerle kaydedilen albüm topluluğu VOVA'nın kurucularından ...beyinlerinden sevgili Hikmet Akçiçek konuğum. Hoş geldin Hikmetciğim. Hoş bulduk. Ee, aslında yıllardan beri bu işi yapmak istiyoruz biliyorsun. Ee, daha albüm çıktığı zamanlar bir karşılaştık. Mutlaka dedim bu programı yapalım. Eh, 8 sene geçmiş valla. <gülüyor> ee, yani hızlı geçmiş zaman. Bugün bu işi yapabilmenin mutluluğu işindeyim doğrusu. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın geldin. Ben teşekkür ediyorum. Aslında iş için. günü değil mi? Sen, Aynen e... öyle evet. E, mühendislik yapıyorsun. Yok, finansla uğraşıyorum yani bir ha. inşaat firmasında çalışıyorum. İnşaat, Finans evet. De. İnşaat e, olunca hemen aklıma çok popüler meslek ya artık biliyorsun İnşaat mühendisliği, hı hı. <gülüyor> inşaat işleri. Evet. <gülüyor> e, şimdi VOA topluluğunun... kurucusu kurucularından dedik, doğru betimledim herhalde. Doğru, doğru. Evet. E, aslında nereden başlayacağımızı e, Kestirmek pek, pek, pek kolay değil ama şöyle bir genel yaklaşım e, sergilemek istiyorum önce. Şimdi öncelikle Vava toplumunun varlığı e, bizim bu buluşmamızın en temelinde 1990'lardan sonra Türkiye'de yaşanan e, süreç yatıyor diye düşünüyorum. Yani 90'lara kadar biz e, Türkiye'yi yalnızca Türklerin yaşadığı bir ülke olarak biz değil tabi ama çoğunluk ölebildi. Evet. Ama 90'lardan sonra e, tabi ki e, Kürt sorununun çok ciddi olarak e, gündemde oluşuyla da bağlantılı olarak... ...işte globalleşme ile bağlantılı olarak efendim Hı -hı. özel radyoların kurulmasıyla... ...farklı seslerin e, eskiye göre daha çok sesini duyurmasıyla bağlantılı bir iş. Böyle bir e, herkes... Kendi ana dilini, kendi kültürünü daha kolay ifade edecek bir ortama yavaş yavaş kavuştu. Hı hı. Ee, ve yani yalnız sizler değil, Anadolu'da yaşayan pek çok e, etnik grubun e, yavaş yavaş silkinip, hani kendi artık büyük ölçüde aslında e, bozulmuş, asimli olmuş, yok olmuş kültürünü derleyip toparlama çabasına girdiğini görüyoruz. E tabi... Ee, i̇şte Kürtler, Lazlar Hatta Çerkezler Bu işte biraz daha Önce davrandı Çünkü daha kalabalıklar Doğru. Ee, ama 2005'te biz VOVA diye bir e, grup ve albüm Gördük e, Türkiye'de e, Çoğu insanın hatta bu konularla ilgili e, Çoğu insanın da e, Bilmediği bir rengini anlamış olduk Türkiye'nin e, Şimdi bu ...süreci biraz konuşalım istersen... ...yani hı hı. E, mutlaka sen... ...çocukluğundan beri kendini... E, ...hemşinli hissettin... ...bu dili konuştun filan ama... Ha. ...yani bu bugünkü rahat... ...görece olarak rahat tabi... E, ...konuma nasıl gelindi yani... ...senin kendi kişisel sürecin nedir? Hı hı. E, teşekkür ediyorum... E, ...şimdi... ...tabii ben Hopa'da doğdum... ...hemşinliyim, ana dilim hemşince... İşte demin bahsettiğin süreçlerin bir önceki döneminde ya 1980 yıllarına falan geldiğimizde oradan sonraki süreçlerde falan bu Küçük dillerin az sayıda insan tarafından konuşulan dillerin gittikçe yok olma sürecini biz kendi hayatımızda bizzat yaşayarak gözlemleme şeyi bulduk, imkanı bulduk. İletişimin ve kentleşmenin etkisiyle bu kültürler ve diller hızla yok olma süreçlerine girdi. Ee, bununla beraber de bu dillerin kültürlerin kodulması gerektiğine dair bir bilinçle de demin söylediğiniz süreçlerin e, şeyinde paralelinde insanların e, şeyinde oluşmaya başladı e, düşünce dünyasında oluşmaya başladı. Belki hep vardı ama yani ifade imkanı daha çok ortaya çıktığı için insanlar Evet. Gözlerini açtılar da evet. Şöyle söyleyeyim ben üniversitedeyken işte tiyatrodur, halk müziğidir, halk oyunlarıdır gibi bazı ortamlarımız vardı. İstanbul Üniversitesi'ndeyken e, bahsediyorum. Orada e, biz bir araya geldiğimizde farklı dillerden de e, şarkılar, türküler söylüyorduk. E, sonraki süreçte dediğim sizin söylediğiniz gibi Kürtçe, Lazca e, ve diğer dillerde şarkılar, albümler yapılmaya başlayınca e, bende de ee, yok olmakta olan hemşin kültürü ve dili ile ilgili olarak hiç olmasa, hemşin ezgilerinin derlenip gelecek kuşaklara bırakılması gibi bir sorumluluk hissettim. Ve e, zaten içinden geldiğim o şeyleri, e, ezgileri der, toparlamaya başladım. Kendimde olanları, çevremdeki insanlara, büyüklerime, halama, anneme, ablama vesaire falan sorarak... ...bir albüm sürecine doğru girdik. Sevgili Kazım Koyuncu'yu burada bir anmak istiyorum ben. Tabii. Çünkü o albümünde ilk defa hemşince bir parçaya tam şeyiyle yer veren insanlardan bir ilkidir Kazım. Yani ee, Türkiye'de yayınlanan ilk hemşince şarkıyı evet, Kazım mita, söyledi evet, diyebilir miyiz? Evet. Katun Mütahendas en azından benim bildiğim öncesinde varsa bilemiyorum yoktur diye de biliyorum onu söyleyeyim. Katum yani yani yerel kasetlerde şurada evet. burada ama sen taramasını ee, yapmışsındır zaten. Evet, evet. Sonrasında işte normal kendi bireysel albümünde de e, Ella Ella parçamızı şey yaptı seslendirdi. Hı hı. E, o süreçle de beraberdik. Dolayısıyla ben aslında Kazım'dan böyle bir şey yapabilir miyiz Kazım üzerinden diye düşünürken Kazım bana dedi ki Hikmet abi dedi bunu dedi bu dilin içinden insanın yapması lazım. Dedi. Niye Hisseden, hisseden yani. bir insanı yapması lazım. Senin söylemen lazım dedi Kazım bana. Böyle olunca iş başa düştü ve o zaman da şey yoktu yani bizim hem olup da bu çerçevede bu işleri algılayıp hayata geçirecek müzisyen arkadaşlarımız henüz yoktu çok şükür son zamanlarda var genç insanlarımız çıktı ve böylece bir şey süreci yani şunu söyleyebilirim ben müzisyen değilim yani finansçı iktisatçı bir insanım hem şin dilinin ...yok olmasını bizzat kendi yaşamımızda yavaş yavaş yaşayan bir insan olarak... ...bu dilin yok olmaması ile ilgili duyduğumuz e, insani, e, bireysel nasıl dersek... ...sorumluluğumuzun, sorumluluğumun bir gereği olarak böyle bir şeyin içine girmiş oldum. E, çalışmanın içine girmiş oldum. Çok değerli bir renk, çok güzel bir iş albüm. Yani e, hem kayıtları, kayıtlar itibariyle hem e, icraları itibariyle bence... E, ee, müzisyenlikte mesela müzisyen değilim dedin ee, hı hı. bu tabi hem e, mesleki olarak müzisyen olmadığını anla, anlatmaya çalışıyor bence hem de e, alçakgönüllü duruşunu sergiliyor ama amatörlük e, çok güzel bir şey müzikte. Yani orada şöyle bir şey var tabii. Ben tamam derledim, toparladım ama esas albüm dönüştürme sürecinde tabii biliyorsunuz profesyonel destek almadan tabii, tabii. olmuyor. Çok zengin bir kayıt ve uğraşan insan listesi var. Evet bu anlamda mesela düzenlemelerimiz Mustafa Biber'e aittir şeyi aranjesi bütün parçaların ki onu vurgulamak isterim yani. Zaten ben üç büyük önemli isim gördüm albümde. Tabii bir sürü yan. E, ...isimler var ama... E, ...senin dışında Mustafa Biber ve Ersin. Evet, biz üçümüz... E, ...bu baba albümünü... E, ...esas olarak kotardık. E, stüdyo aşaması, kayıt vesaire boyutlarındaki emekler... E, ...tabii ki Baki. Peki, şimdi... E, ...bir saatte bu meseleyi... ...derli toplu konuşabileceğimiz ben hiçbir zaman zannetmedim ama... E, ...bir şekilde derli toplu konuşabilim ...araya da müzik sokabilmek için... Ee, ne dinliyoruz şimdi? Ben şarkısı şimdi sana bıraktım çünkü. Ee, şey yapalım şimdi bizim e, Karadeniz coğrafyasını biliyorsunuz bu dereler vadiler. E, val val. E, evet oraya hitap eden şarkılar bizim e, düğün şeylerimizden e, ezgilerimizden biri var. Raşa e, ...türkçedir tamamen e, sözleri e, ama biz zaten hem hem Türkçe hem hem olarak e, Meral'ımı anlatan bir e, topluluğuz halkız. Raşa ne demek? Raşa. Raşan'a çok özel bir şey yok benim bildiğim araştırdığım kadarıyla adı yok ama bir bir nidadır o şeylerde vadilerde ve böyle ha, tamam. yüksekten dere boyundan yukarıya seslenmek vesaire de uygun düşüyor oranın coğrafyasında Raşan. otantik bir e, icra ile giriyor değil evet. mi? Aynı ayrıca ayırttınız evet. herhalde. Evet, evet evet evet. Ondan sonra düzenlenmiş hale giriyor Raşan'a. Evet. Dinleyelim. Tamam. Sevgili Hikmet Akçiçek, VOVA Topluluğu'nun kurucularından e, yanımda sohbet ediyoruz. Hoş bir sohbet başladı. E, devam edecek. Peki, e, klasik soru ama bunu e, sormak zorundayım. Yani bilenler var, bilmeyenler var. E, Hemşinlilerle ilgili e, teorik şeyi, e, alt tepi şeyler okudum ben. E, çok da güzel bir e, kitapçık yapmışsınız albümün Hı -hı. içinde. Bu konudaki tartışmaları, düşünceleri az çok okudum ama bunları bir toparlasak yani hemşinliler kimdir, konuştukları nasıl bir dildir? Hemşinliler Doğu Karadeniz'de Rize'nin İkizdere ilçesiyle Gürcistan sınırı Hopa arasındaki dağlık bölgede esas olarak yaşayan bir halk tarihsel olarak. Ee, oradan da işte e, dağılıp gelip e, Abhazya ve Soçi'ye geçen e, bir kesimi var gene oradan Batum tarafında kalıp Kazakistan Kırgızistan'a sürülenler var 1944'te bir de 93 Arbi döneminde oradan kalkıp Düzce ve Adapazarı bölgesine gelen insanlar var Erzurum bölgesine gidenler var falan böyle esas olarak Hemşin bölgesi o dediğim gibi Karadeniz'in Rize ve Artvin bölgesinin dağlık iç kesimlerinde yaşayan bir halk ama baya bir göç olmuş gene yani, evet, evet oradan bir dağılma Var. Öncesinde de işte Van, işte Sevan Gölü üzerinden gelip o bölgeye milattan sonra 620 veya 780'li yıllarda yerleştiği iddia edilen bir topluluk. Kimi diyor ki bunlar diyor bir Türk boyuydu diyor geldiler diyor oralar Ermeni coğrafyası olduğu için Ermenice'yi öğrendiler diyor. Kimi diyor ki hayır bunlar Ermeni'ydi sonradan diyor Türkleşip Müslümanlaştılar ki bir kısmı unuttu dili diyor bir kısmı konuşuyor diyor ki biz Hopa'daki hemşinliler artı Hristiyan olarak kalıp hemşinden göçüp daha sonra Apazia ve Soçi tarafına giden hemşinliler... Hemşince adını verdiğimiz Ermenice'nin eski bir diyalektini konuşuyoruz. Benim ana dilimdir mesela Hemşince. Aha. Yani her durumda iki teoride de bir Ermeni kültürüyle, Ermeni diliyle etkileşim var söz konusu. Evet, evet. Yani o iki teoriden hangisini kabul edersek edelim ee, Ermenice ile yakın akraba evet. olan bir dil. Aynen öyle. Evet. Ya yani... dil, dil olarak evet orijin Ermenicedir. Şu anda konuştuğumuz Sopa hemşincesi Ermenicedir. Orjin, arkayık bir Ermenice olarak geçer. Batı e, Ermenice lehçesi içinde hmm. e, bir yöresel yerel ağız olarak e, geçiyor. Ee, peki alakasız bir soru gibi ...düşmeyecek herhalde. Yani siz... ...tabii müzikal kültürle ilgileniyorsunuz ama... ...bu dil konusunda hemşincinin... E, ...işte... ...gramer yapısı, Ermenice ile... ...olan yakınlığı Hı. ya da... E, ...bu diyalekle ilgili çalışan... E, ...lingüistikçiler, dil bilimciler falan var mı? Doğru. Ya şimdi hemşinler gerçekten... ...çok küçük bir topluluğuz ve... ...dili bilenler daha da küçük bir topluluğuz... ...burada dolayısıyla... E, e, ...mektepli olarak bu anlamda insanlarımız maalesef yok... Ee, ama işte gene benim duyduğum kaygıyla e, bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Mesela Hopa'da bir arkadaşımız var. Ee, Hemşince'nin e, sözcük, söz dağarcığını toparlayıp bir sözlük yapma çabasında. Bizim İstanbul'da kurduğumuz Hadik e, Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği adlı bir derneğimiz var. Yeni kurduk, iki yıl oldu. Keza onun e, şeyiyle girişimiyle e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, bazı akademisyen ve asistan... Arkadaşların katılımıyla hemşincenin gramer yapısını ortaya çıkarmak doğrultusunda bir çalışmamız var. Belki bir yayın çıkar ortaya. Aynen öyle geçtiğimiz günlerde gene hemşinli duyarlı insanlar toplanarak önümüzdeki süreçte bir dergi işte kitap yayını falan yapma tarz şeklinde bir girişimimiz olacak. Maalesef hemşin kültürü ve hemşince üzerine... Ee, ülkemizdeki üniversitelerde şimdiye kadar çok anlamlı çalışmalar yapılmamış. Ee, Peki, Kürtçe ile ilgili yapılmış mı ki? Yani <gülüyor> e, işte sonuçta yani. biz orada oradan nasibimizi <gülüyor> alıyoruz. Onun için çok da ehil olmayan insanlar olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Örneğin e, işte alan kaydı anlamında sizinle paylaştığım şeyler mesela e, bazı teknik standartlar açısından cidden e, yoksun. Çünkü el yordamıyla e, bir şeyleri yapmak durumunda kalıyoruz biz. Ama başla ...çılamaktan iyidir. Kesinlikle. Yani bir şey başlamış ve bu e, başlangıçlar her zaman daha zordur. Hı hı. E, el ile gider. A, ama yani bir şekilde de yola çıkılmış. Evet. Diyelim burada yine bir e, ara verelim. E, Ella Ella'yı çalacağız. Meşhur değil Kazım'ın da? Evet Kazım e, tabi onu rak e, formatında e, yorumlamıştı. Çok da güzel yorumladı. E, bizimki de biraz daha otantik formatına e, yakın diyelim. E, dinleyelim. Yağı dağ çek dünya rastı gafsin ya inşallah. En Türk'ün dağ rastı gafsin ya inşallah. Ruslı kaerotkişer hayde togaskişer Ruslı kaerotkişer hayde togaskişer yer biyer togaskişer hede Xalara'yı, madinet kaçıran ayar çut me xalara'yı. Cüreleyin obuk e kukuliyim kukuliy. Sen donar insan aslında tundu Gang gang gang makine açlamayı çıktım maşine, Sevdaluk, ey şeydir da makine açlamayı açtım sen dalıp daha yeni başladım sen dalıp durda ben daha yeni başladım Kavali, çala, çala çala çıktım birinci dala Kavali, çala çala çıktım birinci dala bak ben düştüm kızlar sarıldı bana Dal ben düştüm de kızlar sarıldı bana Çalar kavali, yarinda nayri düşen da de derti çalar kavali. yedi beni, yedi bir turu beni. Kavalum yedi beni, yedi bir turu beni. Yarsen güzel olmasam da ben da sevmesam seni. Yarsen güzel olmasam da ben da sevmesam seni. Yarsen güzel olmasam da ben daha sen olmasam da sevmesam seni. Yarsen Açık Radyo 94.9'dasınız ve Tuna'nın Beliyano programında konuğum sevgili Hikmet Akçıçek, VAVA topluluğunun e, sürecini konuşuyoruz, hemşinileri konuşuyoruz. Peki geçen az önceki sohbetten kalan bir küçük sorum var. Yani e, bunun istatistiği yapılmaz ama tahmin edebiliyor musun? Yani kaç kişi aşağıya konuşuyor bu dili bugün? Yani herhalde bir 30-40 bin civarında Türkiye'de konuşan ancak vardır. 40 bin bile yoktur yani. Anladım. Ya, ama zaten yok yani e, istatistik olarak e, çok yok. E, çünkü sorulmuyor biliyorsunuz nüfus sayımlarında falan insanlara e, ana dilleri falan. Aynen hani böyle bir sivil toplum kurumunun kendi imkanlarıyla böyle bir istatistik yani, yapabilmesi işte, lazım ilgiler, ancak. İlçeler, ilçeler, aileler falan filan öyle özel bir çabayla yaptığında belki öyle bir sayıya ulaşılabilir. Yani, yani. Nüfus üzerinden gidiliyor mesela. Ha evet değil mi? Evet, evet. Peki e, bu dağılma sürecinde yani Adapazarı'na şuraya buraya yerleşen insanlar arasında dilin e, yaşama... Oranın nedir? Yani yaşamış ee, mı dil? Vardı daha falan. az tabii Adapazarı'nda çok daha az sayıda köy köyde yaşıyor hemşinler ve e, diğer e, şeylerle, e, insanlarla aynı köyleri paylaşıyorlar. Mesela bir köyde beş hane var, öbür köyde on hane var. işte üç dört tane de böyle tamamen hemşinler orada olan Kafkas, köyler var. Orada kapkas de evet, çok. Evet. Onlarla Belki beraber. beraber Dolayısıyla orada daha hızlı oluyor şey, e, erozyon diyeyim dilin yok olma süreci. Evet. Ama e, biliyor, yaşlılar biliyor. Bazı gençler bir miktar biliyorlar. Evet. Erzurum falan dedin orada hala. O, o... O bölgedekiler daha çok bizim Rize tarafındaki hemşinler yani Rize'nin ilçelerinde olan hemşinler demin bahsettiğim gibi hemşinceyi bilmiyorlar. Ee, onlar biraz kendilerini has bir şiveyle e, Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla Erzurum bölgesi de daha çok o e, Rize hemşin, Çamlı hemşin bölgesinden giden insanlardan oluşuyor. Yani hopa orjinli e, şeyler değil, hemşinler değil. Onun için onlar bilmiyorlar daha. Evet. Şimdi bu tabii ki milliyetçi anlamda kullanmak istemiyorum bu şeyi ama hani kendi kültürünün farkındalığı anlamında söylüyorum. Yani e, hemşinlik e, bilinci yani bu özellikle hemşince konuşmayan insanlar arasında var mı? Yani kendilerini hemşin olarak görüyorlar mı? Bu dilin e, aslında bu dili konuşan insanlardan yani bir şekilde hani Türkiye'de bir Ermeni fobisi var ya Ha orada enteresan bir şekilde diyelim ki İstanbul'da insana sorduğunda e, kimsin nesin nerelisin falan diye Adam Karadenizliyim diyor işte milliyet anlamında veya etnik aidiyet anlamında herhangi bir şey söyleyemem ama diyelim ki Karadenizlisiniz adama soruyorsun Laz mısın? Diyorsun. Hayır hemşinliyim diyor. Hmm. İkinci aşamada geliyor. <gülüyor> evet yani en belirgin şey orada tabii ki evet yani dille bağlı olmadan bilen de bilmeyen de kendisini hemşinli olarak ifade ediyor. Ama kimi bunu hani bir şey ayrı bir kültür olarak daha çok ifade ediyorlar. Etnik aidiyet anlamında bakıldığında ise e, Türkiye'deki insanların herhalde çok büyük bir çoğunluğu bilen de bilmeyen de hemşinceyi e, kendisini Türk milletinin bir parçası, etnik olarak da e, Türk olduklarını düşünüyorlar. Ee, özellikle bu dil konusundaki e, ne bileyim durum ortaya çıktığı zaman yani Ermenice ile akraba bir dil konuşulduğu e, söylendiği zaman genel olarak e, bir tepki ağrınız Var. oluyor mu? Var alıyor evet. Ya bildiğimiz Türkiye'deki e, klasik milliyetçi şeyden, e, zeminden, e, tarihsel yaşanmışlıktan kaynaklanıyor muhtemelen. Ciddi bir tepki alıyor, evet. Evet. Ben ilk kez e, Lazca müzik çaldığımda, başka bir radyoda, açık radyoda değil sanıyorum, e, 90'lı yılların ortalarında birisi telefon etti program çıkışında. Şimdi biz Türk değil miyiz yani falan dedi. <gülüyor> Ee, bu tür durumlar herhalde e, bir şekilde e, yaşanıyordu. Bizdeki e, yani bu Ermeni e, topluluğuyla ilişki vesilesiyle e, çok daha e, şey yaşanıyor. E, sıkıntılı keskin. ve şiddetli keskin yaşanıyor evet. evet. Peki e, ne oranda anlaşıyorsunuz e, Ermeni, Ermenice konuşan biriyle? Hmm. Epeyce zor epey zor yani e, özellikle hani bir kent yaşamının ihtiyaçları üzerinden bir şey e, tartışmak konuşmak çok mümkün değildir ama klasik günlük ihtiyaçlar üzerine yattım kalktım yedim içtim tarlaya gittim getir, falan şuraya. gibi getir götür falan gibi şeylerde e, ...anlaşmak çok e, mümkün... ...ama orada da şöyle şeyler var... E, ...telaffuzla ilgili... ...evrimler geçirmiş diller... ...kendi şeylerinde, kulvarlarında gelişirken... Evet, evet. E, ...orada da bazı... E, ...ayrışmalar e, doğal olarak var. E, peki... ...bir grup... hemşinli Apazya üzerinden... ...Soçiye ve... E, ...Soçiye'ye geçmiş, o civara... yerleşmiş Bunlar... ...tabii Hristiyanlığı kabul etmişler. Hristiyan onlar evet. Evet. Şimdi bu e, Hristiyan hemşinlerin dilleriyle bir sıkıntı var mı? Onlarla tabii e, klasik olarak e, Ermenistan veya İstanbul Ermenisi ile konuştuğumuzdan e, çok daha e, yakın e, konuşuyoruz. Daha iyi anlaşabiliyoruz. E, sonuçta onlarla şeyimiz e, buradan 200-300 sene önceki bir şeye dayanıyor, e, birlikteliğe dayanıyor. Ama diğer Ermenistan Ermenisi ve İstanbul Ermenisi ile e, daha uzun bir tarihsel sürece dayanıyor dillerin birbirinden e, ayrışması diyelim. Yani onlar şu anda Apazya sınırları içinde mi yaşıyorlar şu an? Onlar hem Apazya'da var hem de Soçi'de var. E, Krasnodar bölgesinde Rusya'nın. Evet, evet orada hatırı sayılır. Yani bir e, 200-300 bin civarında e, hemşiçin e, kökenli insan olduğunu orada onlar e, iddia ediyorlar tam olarak sayısal Yaz olarak bilmiyorum. değil. Peki orada... Bizde olmayan şeyler e, az da olsa var mı? Yani ne bileyim dil çalışmaları, müzik çalışmaları Onların şöyle bir şeyi var. Onlar vakti zamanında özellikle Apazya'da Ermeni okullarına dahil olmuşlar. Ermenince öğrenmişler. Dolayısıyla hani dil açısından öyle bir şeyleri var. Bağlantıları var. Ama lehçe olarak hemşin lehçesi anlamındaki bir şey çalışma çok yok. Ama son yıllarda onların da şeyleri var. İşte enstitü falan tarzı şeyler oluşturmuşlar. E, ...otur çalışmalar, tarihle ilgili vesaireyle ilgili... ...otur çalışmalar, orada da birbirler var. Müzik grupları var mı? Var, müzik grupları var. E, bizdeki biraz popüler... ...tarzı işte şeylere... ...yakın icralar var daha çok... E, ...var müzik grupları var. Altyapılı falan. Yani Hı, evet, evet, evet. evet. Bütün e, eski Sovyatler Birliği coğrafyasını... ...hatta bütün dünyada onlar... E, ...gündemde zaten. Yani evet onların e, akademik bilimsel tarafında... ...siz daha iyisinizdir muhtemelen... Peki o zaman e, şarkımıza geçelim e, Konuşacak konu çok var ama Yani yapabildiğimiz kadar yapacağız Tamam Ne dinliyoruz e, Ma o kok, ma Evet yeniden anımsatıyorum sevgili Hikmet Akçiçek konuğum Bova topluluğunun kurucularından ve e, Doğu Karadeniz'den hemşeğin müziği üzerine konuşuyoruz ve babadan şarkılar dinliyoruz bu şarkı neye dair bir şarkıydı kısaca anlatırsak evet <gülüyor> Ayrılık diyelim. Ee, eskiden çok yaygın bir genç kızı e, sevdiğine vermemişler. Bir başkasıyla nişanlamışlar. Evrensel tema. Evet o da işte doğa şeylerini işte güneşi, denizi vesaire de içine katarak e, nişanlandığıyla gitmemek. Ama sevdiğine gitmek doğrultusunda bir beklenti ve çaba içinde. Kızın ağzından mı yazılmıştır? Evet, evet. evet. Şimdi e, albüm gerçekten... Çok sayıda müzisyeni bir araya getirmiş. Güzel bir imajı e, gerçekleşmiş. Hani burada e, Saim Erkal Karsak bayağı uzun. Çok insan katılmış hmm, ama evet. e, Ayşenur var. Evet. E, hmm. Aynı zamanda e, konser çalışmalarına değineceğiz. Orada da sanıyorum size bol bol destek veriyor. Evet. E, kendi albümünde de hemşince e, türküler okuyor. Aha, evet. e, bu Doğu Karadeniz'in renkliliğine, kozmopolit fazlasıyla emek vermiş bir Kardeşimiz. Kesinlikle, evet. Ee, bu mikrofonlarda onu da ağırladım zaten. Hı -hı. Ee, onu analım, bir de e, Remzi Tatar'dan alalım. En başta Kavanlı duyduk. Evet, Remzi Tatar bu albümde bir şeyi uygulamak istiyorum. Karadeniz Kavalı dediğimiz, Dilli Kaval ilk defa benim bildiğim kadarıyla... bu ...bizim albümde bu kadar yoğun ve otantik şeyiyle, çalınışıyla yer aldı. Remzi abimiz de aslında köyden... Çay fabrikasından emekli, çoban, köylü bir abimiz. <gülüyor> Biz ona çaldırdık. İstanbul'da yaşamıyordu yani. Hayır, İstanbul'da yaşamıyordu. Köyden geldi, çaldı, gitti. Sonra da işte bir 2008'de bir Erivan konserimiz oldu. Beraber gittik oraya da. Döndük bir yıl sonra da kaybettik kendisini kanserden. Aa, çok yaşlı değildi. Ee, 60 yaşındaydı o zaman. Anladım. Evet. Evet, bu... E... ...Kerim Aydın var. Evet, e, diğer yine Karadeniz kavallarında... ...Kerim Aydın e, abimiz, dostumuz çaldı. Tulumu Birol e, çaldı. çaldı. Kemençeyi Tahsin Terzi çaldı. Gene bilir insanlar Karadeniz'den. E, şey, Duduk Ertan Tekin. Malum. Ney var, Eyüp Amiş var. İşte Yaylılarda e, İstanbul Kuartet e, var. Mesela 10. Şarkılarda, e, şarkıda e, onları var, çok basın evet. Kızıl Perküsyon çaldı... Abdullah Şakar Basta'ydı. Birçok arkadaşın böyle emeği var doğal olarak. Ee, ve şöyle bir tespitim var bilmiyorum ne diyeceksin. Şimdi e, halk müziğinde evrensel boyuta geçmeden önce genellikle hani otantiyi biliriz öyle değil mi? Hani hı hı. E, atıyorum Türk müziği Türk müziğinde otantik icraları biliriz. E, onun üzerine bir takım düzenlemeler yapılır yani bu, bugünün Halk müziği soundı ortaya çıkar. Aynı şekilde Kürt müziği içinde bu böyle. Fakat e, siz o e, yerel aşamayı bence atlamışsınız. Hı hı. Yani bu hem bu, e, ortaya çıkan, yani grubun soundı aslında olumsuz bir şey olarak sakın düşünme. E, ortalıktaki e, asimülasyon, kıraçlık yüzünden e, yerel kayıtlar yapılmamış şimdiye kadar. E, ama siz e, yani e, müziği bilen insanlara bu türküleri temsil etmiş e, teslim etmişsiniz ve evrensel bir müzik çıkmış ortaya yani e, yerel müziği bilen seven tercih eden dinler ama bu müziği herkes dinleyebilir o evet. bakımdan e, öyle bir e, saptamada bulunmak istiyorum yani baba e, bana sorarsanız e, yöresel bir hemşin müziği değildir. Bir tarafıyla. E, katılıyorum. Yani onu albümde de ifade ettik. Yani e, klasik yani bir, bir belgesel çalışma değil baba. Müzik üzerine hem şimdi üzerine ama e, belge niteliği de olan. Belgi hem gibi. öyle hem değil. E, evet. ha evet. Evet. bir arada. Ha, ha, evet, evet, evet. Katılıyorum. Şimdi e, albüm çıktıktan sonra e, herhalde birçok hoş tepki aldınız. Hı hı. E, ondan sonra etkileşimler başladı. Bunu çok kısaca bir özetleyelim, konserlere girelim sonra. Şimdi bu albümün en önemli özelliklerinden bir tanesi benim bizim açımızdan e, hemşince olarak dünyada yapılmış ilk müzik albümü olmasıdır. Aynı zamanda tamamı e, tamamı anonim hemşin ezgilerinden Hopa bölgesindeki anonim hemşin ezgilerinden oluşan bir albümdür. Hı hı. E, bu anlamda tabi. E, ...bir kayda değer... ...yanı var... ...artı hemşinler... ...daha önce dediğim gibi... ...Kazım'ın bir albümünde... ...daha sonra bizim Gökhan... ...bir benim bir albümünde... Evet. ...yine benim katkılarımla bir iki parça... ...yer aldı... ...onun dışında komple bir albüm olarak... ...hemşince diye bir şey görüp dinlemiş... değillerdi. radyodan olsun CD'den olsun... ...bu anlamda insanlar nezdindeki etkisi... ...şey oldu... ...farklı bir yankısı oldu... Ama yine de hemşin toplumundan çok e, ilgili e, kentli e, diğer e, duyarlı kesimlerde bir karşılık bulduğunu e, söylemeliyim. Bunu program öncesinde de konuştuk seninle. Evet. Yani e, global bir sıkıntı sanki bu. Yani e, gerçek hedeflediğimiz e, kitlelerden önce e, aydın insanlara e, ulaşıyor bu. Artık e, bu konuda Yapsak, yani bunların doğasında var olan bir şey. Eğer toplumun tam olarak hissiyatına tam uygun olarak bir şey yapalım dersen... ...belki hani ne gerek var bunu yapmaya da denebiliyor. O zaman yapmayacak mıydık? Demek ki toplumun belli bir boyutuyla uyuşmasa da... ...bunlar tarihsel kültürel değerlerdir. Belgelenmesi, kuşaklara Halk bırakılması istiyora lazım. Halk bunu istiyor, geliriz o zaman. Halk bunu istiyor, gelmemek lazım yani, yani o açıdan evet. Şimdi... Ee... Bir konser kaydımız var. Aslında zamanımız bayağı daraldı. Belki e, hepsini çalamayabiliriz bile bile. Hedaneye çalacağız değil mi? Bu Soçi konserinden. Evet. E, Soçi'de kons konser yaptınız. Erivan'da iki tane mi yaptınız? Konser? Bir de Bozkava'da yaptık. E, Erivan'da bir tane mi iki tane mi? Erivan'da üç şeyimiz oldu. Bir, konser bir büyük oldu. konserimiz oldu. iki de küçük dinleti tarzı şeylerimiz oldu. Ne güzel. Evet. Geçen 2012'de hem Moskova'da hem de Soçi'de iki konserimiz oldu farklı tarihlerde. Yurt dışı boyutlarımız böyle oldu. E, Soçi konserinden Hedana'yı dinleyeceğiz. Aslında albümde bu parçayı bir dörtlük olarak, bir mani olarak Rezim tatar seslendirmişti. Evet. Ama bunu... Kal Kaval eşliğinde. Evet. evet. Burada sizin düzenlemenizle siz seslendirmişsiniz. <gülüyor> evet. Dinleyelim. Kimi elde ediyse uyur <gülüyor> bir erkek alsın. Hey Hey da ne, mu mi kaptinu, di sta hey da ne, ti doti gudu, hey da ne, kog ti doti gudu, di sta hey da ne, hey da ne, hey da ne, kesi edistaje ni me da ne, kesi edistaje ni me hey da ne, hey da ne, kog im kado gudu sta hey da ne, kog im kado gudu hey da ne, hey da ne, hey da ne, kesi edistaje ni me da ne, kesi edistaje ni me hey da ne, hey da ne, kog im kado sta hey da ne, kog im kado gudu. İzninle parçanın yarısını kesmek durumunda kaldım. Bu son parçayı e, dinletebilmek için Evan konserinden e, muhtemelen onun da çoğunu çalamayacağız. Ama şöyle bir e, söz aldım. İkinci albüm kayıtları başlıyormuş yakında. Öyle mi? Evet. Ve e, hem dinlediğimiz hem de dinleyeceğimiz parçaları orada e, duyacağız. E, düzenlemelerle. Evet. E, i̇kinci albüm çıktığı zaman kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Teşekkür ediyorum. E, çok zevkli. E, bu herkesin bildiği bir parçanın şimdi versiyonu diyebilir miyiz? E, aslında evet ona yakın bir versiyon diyelim. E, Rino Nanayda, Cilvelo Nanayda diye bir şey var, sözleri var. Burada Ayşenur'un sesini de duyacağız. Var evet beraberiz Ayşenur'la. Eri, e, Erivan konserinden dinliyoruz. Hı -hı. Evet, küçük küçük dinletebildik bir parçaları. Tekrar özür, özür diliyorum Hikmetciğim. Estağfurullah. E, son bir şey sorayım. E, grubun, baba'nın web sayfası ya da e, insanların ulaşabileceği bir e, mecra var mı? Ha, Facebook'ta bir şeyimiz var, e, sayfamız var. Oradan evet. ulaşabilirler baba olarak. Boba diye evet. yazdık mı? Evet, Evet, evet. Tamam. E, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için, zaman ayırdığın için, keyifli sohbet için. Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Hem sana hem de açık radyoya. Çok teşekkür ediyorum. E, yetmedi çok sağ ama arkasını getireceğiz inşallah. E, inşallah. Değerli dostlar e, bu yılın son programı. Şimdiden size mutlu yıllar diliyorum. E, i̇lk gün öyle veya böyle sesimi duyuracağım size. E, belki telefondan, belki canlı olarak. Onu bilmiyorum henüz. E, 2014 daha temiz bir yıl olsun. Başka bir dileğim yok ondan sonra e, hani sokakların temizliğinden bahsetmiyorum tabii ki. E, program sonrasında telefonun başında olacağım. E, 15 dakika herhalde Hikmet de yanımda kalır 15 dakika için. Yani bize ulaşma şansınız var. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde ulaşma şansınız var. Ayrıca Facebook'lardan, sistemden e, ulaşma şansınız var. Son olarak da e, Tunanın Beryani nokta blogspot.com e, blogumdan yarından itibaren bu programı ve e, öncekileri e, dinleme şansınız var. E, önümüzdeki hafta daha doğrusu önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Hikmet tekrar geldiğin için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ben de şimdi iyi yıllar diliyorum herkes. Hoşçakalın. to tell you that you don't have a chance to come. But my mother, my mother, to